Genç Yaşam Merhaba değerli dinleyiciler ve sevgili gençler. Diyarbakır'dan sıcacık sevgilerimizi gönderiyoruz hepinize. TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Genç Yaşam programına başlarken gününüzün tatlı, gülücüklerinizin de unduğunuzdan çok olmasını dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. Gelin sizlerle birlikte keyifli bir saat geçirelim. Kulağınız bizde olsun. Genç Yaşam sizin için başladı. Efendim takvim yapraklarımız bugün 29 Eylül pazartesi gününü gösteriyor. Haftanın bu güzel ilk gününde sesimizin ulaştığı her yere, herkese sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyor. Mutluluğun peşinizi bırakmadığı bir gün olmasını diliyor. Bugünkü program ekibimizi tanıtmak istiyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı genç yaşam programını her pazartesi, salı ve çarşamba günleri olduğu gibi bugün de Soner Emre hazırladı. Ana kumanda masasında sesimizi size ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Ufuk'tan Akgüneş ile birlikte sizleri selamlayan ben sunucunuz Aslı Hocaoğlu. Gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor. İletişim adres ve numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Bye.